Da. Din, din, means the complete way of life given to us by our Creator Allah through the teachings of the prophets. İslam dini imana dayalıdır. Bir Müslümanın iman etmesi gereken altı şey vardır. Allah, melekleri, kitapları, rasulleri, kıyamet günü. Kader, iyi kötü Allah'ın emrettiği her şey. İslam'ın Beş Rüknü İman ettikten sonra bir müminin ifa etmesi gereken görevler de vardır. Buna dinin beş direği de denir. Kelime-i Şehadet Eşhedü en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun Resulü olduğuna şehadet ederim. Salat. Beş vakit namaz. Zekat. Mal varlığından bir kısmını ihtiyacı olan insanlara vermek. Savm. Ramazan ayını oruçla geçirmek. Hac, gücü yettiği takdirde Mekke'yi yani Kabe'yi hayatında en az bir kez ziyaret etmek. Bu fiil ve görevler, İslami yaşayış tarzının merkezinde, göbeğinde bulunur. Ama Müslümanların günlük yaşamın her tür meselesiyle ilgili olarak Allah'ın neler buyurduğunu, ve kendisinin de nasıl yaşadığını öğrenmek için Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına da bakmaları gereklidir. Onun sünnetine tabi olarak biz Allah'ın bize öğrettiği yaşam tarzını nasıl sürdüreceğimizi buluruz. Rehberimiz Kur'an, dinimiz İslam'dır. Ve beş rükün arınışımızın ruhen, yükselişimizin teminatıdır. Kelime-i şehadet imanın aynasıdır ve oruç ile namaz bir de hac ile zekat